İnsan neden vegan olur? Hayvan kullanımı tartışmasına bir giriş. Giri <gülüyor> El Fransion ve Anna Çağlı. <gülüyor> Metropolis Yerileri. Çeviren Cansel Mahmut'un okuyan Ömer Mavre. <gülüyor> Tweede, de biervluchtelingen. Tweede, de biervluchtelingen. Tweede, de biervluchtelingen. de Hayvan örgütlerince getirilen reform önerilerinin çoğu üretimde verimliliği artırmaya yönelik veya olsa olsa üretim maliyetlerinde piyasayı neredeyse hiç etkilemeyecek çapta artışlar öngörüyor. Mesela tavukların gaz odalarında öldürülmesi başlarını kesmeye kıyasla zarar görmüş et oranını ve iş kazalarını azaltıyor. Domuzların ve süt kuzularının alanlarının genişletilmesi hayvanların stresini azalttığı için veteriner hizmeti maliyetleri de düşüyor. Bu reformlar oldukça vasat. Guantanamo'da basınçlı suyla işkence edilen insanların başına daha kaliteli çuvallar geçirilmesini önermenin insan haklarındaki yeri neyse bu reformların Hayvan etiindeki yeri de odur. En tırnak içinde insani şartlarda yetiştirilen hayvanlar dahi eninde sonunda korkunç koşullarda yaşayıp öldürülüyorlar. Bu kadar. Tüm bu tırnak içinde mutlu ürün muhabbeti bizimle alakalı. Her şey içimizi kemiren bir şey yaparken kendimizi biraz daha iyi hissetmemiz için Michael Bick'ten farkımız olmadığını görmeyelim ki hayvansal ürün tüketmeye devam edebilelim. Bunun hayvanlarla gerçekten hiçbir alakası yok. Cesetlerinin ya da onlardan elde ettiğimiz ürünlerin üstüne tırnak içinde serbest gezen, kafessiz, organik veya insani şartlarda yetişmiş gibi hangi mutlu Etiketin yapıştırıldığından bağımsız olarak korkunç acılar çekmeye devam ediyorlar. Büyük hayvan örgütlerinin bu tırnak içinde mutlu ürünlere metiyeler düzüp desteklemesi ise daha da beter bir durum. Daha önce de ele aldığımız gibi hayvanların çıkarlarını gözetmek para gerektiriyor. Hepimizin hayvansal ürünlere çok daha fazla para ödemeye hazır olması ve standartların önemli ölçüde değiştirilmesi teoride elbette mümkün. Fakat bu sadece teori. Hayvanların çıkarlarını çok daha fazla koruyacak şekilde üretilen hayvansal ürünleri alabilecek çok az insan var. Şunu iyice netleştirelim. Fabrika çiftliklerini tamamen, Ortadan kaldırsak ki bu ekonomik olarak imkansız ve yeryüzündeki cennet sandığımız aile çiftliklerine dönsek bile hayvanlar çok fazla acı çekmeye devam eder. Hayvancılığın masal kitaplarındaki imajı hayal ürünüdür. Çocukları çok sevdikleri oyuncak hayvanlarına benzeyen varlıkları yemeye alıştırmak için tasarlanmıştır. Dahası bu ürünlere çok daha fazla para ödeyecek kadar duyarlı olan insanlar muhtemelen hiç hayvansal ürün yemeyecek kadar da duyarlı olacaktır. Ayrıca ekonomik gerçekleri ve serbest ticaret kurallarını düşünecek olursak refah standartları bir yerde epey yükseltilse bile ucuz ve refah standartları düşük ürünlere yönelik talep Yüksek refah standartlarıyla çalışan üreticilerin olsa olsa küçük ve zengin bir niş pazar dışında iş yapamamasına sebep olacaktır. İnsan neden vegen olur? Hayvan kullanımı tartışmasına bir giriş. Venez cueillir la fraise et Giri Alfred Sion, Anna Chalt. Métropolisier. Chevy Len, Janssen Malt. Oké, C'est le tango de tous